Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Açık Radyo Mikrofonlarından herkese merhaba. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırladığı Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programı da bu hafta da sizlerleyiz. Ben Buğday Derneği'nden Bora Kabatepe. Öncelikle bu bölümün destekçileri olan Onur ve Gamze Solmaz'a tekrar teşekkür ederek programa başlıyoruz. Önceki hafta duyurusunu yaptığımız gibi bu programla beraber dört hafta sürecek yeni bir dosyaya başlıyoruz. Konu başlığımız dört hafta boyunca değişmeyecek ve biz buğday ekibi olarak farklı konuklarımızla kuraklık konusunu işleyeceğiz. Kuraklığa farklı açılardan bakmaya çalışacağız. Çünkü su sorunu artık gazete sütunlarından, radyo mikrofonlarından çıktı, evlerimize, tarlalarımıza kadar geldi. Etkiler yalnızca şehir hayatında görülen etkilerle kısıtlı değil, tarımsal üretim. ...kırsal yaşam ve ekolojik denge su sıkıntısı tehdidiyle karşı karşıya... ...ama yetkili ağızlardan gelen cevaplar açıkçası pek net değil. ABC kod adlı bazı gizemli çözümlerden bahsediliyor. Tasarruf edin dersek vatandaş korkar deniyor. Ya da kurumlar internet sitelerinden böyle gürül gürül sular akan fotoğraflarla basın açıklamaları paylaşıyorlar. Hal böyleyken dizinin ilk programında öncelikle mevcut durumu netleşti. E, buraya nasıl gelindiğini irdelemek ve e, bireyler olarak neler yapabileceğimizi, su politikalarıyla ilgili e, ne gibi talepler e, öne sürebileceğimizi konuşmak istiyoruz ve bu konuları konuşmak üzere bir stüdyo konuğumuz var. Açık radyo dinleyicilerinin aşina olduğu bir isim. Bir dönem açık gazetenin içinde havadan sudan köşesinde sesini duyduğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu. Miktat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Öncelikle teşekkür ediyoruz Hı -hı. yayınımıza katıldığınız için. Ee, en temelden başlayalım ee, ve konuyu doğru bir zemine oturtalım istiyorum. Sizin bir köşenizde e, var yine kendi deyiminizle havadan sudan bahsettiğiniz. Orada 2003 sonundan beri kuraklık geliyor aman dikkat e, diyordunuz. Hatta bir alıntı yapayım 19 Ocak tarihli yazınızda demiştiniz ki şimdi bağırarak gelen kuraklık sonucu yazın su sıkıntısı ortaya çıkarsa suçlu yine hava mı olacak Şimdi bahara bahara gelen kuraklığın ve su sıkıntısının hangi aşamasındayız? Veriler neyi gösteriyor? Bunu konuşarak başlayalım. Acaba artık bizim mi baharmamız gerekiyor? Evet. Şimdi bu 2012-2013 kışı e, normalden fazla bir yağışlı bir kıştı. Yani uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış alan bir kıştı. Ama 2013-2014 kışı yani geçtiğimiz kış ise e, geçen yani 2012-2013'ten kurak, çok kurak. Normalinden de biraz kurak bir e, kış oldu. Şimdi biz genellikle e, suyu bir ekimde takip etme alırız. Bir ekim su yılının başıdır. Nasıl ki yıl, yıl mali yıl başı bir e, Ocaksa hı hı. E, su, su yılı bir ekimde başlar. E, 30-35'de 30 biter yani seneye bir ekimde başlar. Şimdi biz bir ekimden itibaren e, yağışlı bir döneme gireriz. Yani bahar, sonbaharın kış yağışlarıyla beraber. Şimdi Ekim, Ekim, Kasım, Aralık böyle aylarda e, artık iyicene yağışların artmasını bekleriz. Şimdi Ekim ayında itibaren Kasım ile baktığımız zaman e, hem geçen seneye göre ki oldukça yağışlı bir seneydi hem de uzun yıllara göre bir e, Ekim 2013'te e, Kasım, Aralık'ta bu 2013 ayları yağışları çok düşüktü. 2014'ün başında da yine çok düşüktü. E şimdi genellikle kurak, yavaş gelişen sinsi bir afettir. Yani siz bunu Ekim, Kasım ara aylarında fark etmezsiniz. Hı hı. Yağışların eksik olmasından dolayı bir sıkıtlığı olmayabilir. Ancak bunu ileride fark edersiniz ama ileride fark ettiğin zaman da yapacak bir şey yoktur. O yüzden bunu baştan fark etmek gerekiyor. Çünkü su bittiği zaman artık tasarruf edecek su yok. Yani ne? su tasarruf et neyle neyi edecek? Yani olmayan bir şey tasarruf olmaz. Doğru. Şimdi Türkiye'de 1 Ekim'de su bütçesi devreye sokulmuyor. Hani nasıl 1 Ocak'ta? Mali yıl başında mali bütçeler yapılıyor. Herkes onu büt, şeye koyuyor, yürürlüğe koyuyor. Sonra bütçe açık veriyorsa tedbir alıyor vesaire. Şimdi bizim böyle bir alışkanlığımız yok Türkiye'de. Yani su yılının başı, su yıl başçası bir ekim de yürürlüğe konacak bir su bütçesi gibi hazırlamıyor. Şimdi bir Ekim'de su bütçesi Değil maddi gibi suyu takip edilmesi de pek takip edilmiyor. Şimdi kuraklık, meteorolojik, hidrolojik, tarımsal, sosyoekonomik gibi 4 çeşit Şimdi meteorolojik kuraklığa bir, bir bakan bakıyor. Aa kuraklık var, yok diyor ya da var diyor. Tarımsal kuraklığa başka bir bakan bakıyor. Hı hı. Hidrolojik kuraklığa işte baş baş, bambaşka bir bakan. Şimdi bu üç bakan arasında böyle şeker, fikir aydıkları da olabilir, Biri var diyor, biri yok diyor filan. Şimdi aslında bu hidrolojik, meteorolojik ve tarımsal kuraklık tek elden incelenmesi lazım. Şimdi bu hidro meteorolojik kuraklık Ekim ayından beri çok netti aslında. Şimdi bu Ekim, Kasım, Aralık, <gülüyor> Ocak, Şubat'ta yağmadığı zaman... Barajlarda su seviyesi de bir türlü yükselemeyince bir telaş başladı. İşte hidroelektrik enerjide bu sene fazla bir şey beklemeyin gibi Enerji Bakanı açıklama yapmaya başladı. Çünkü suyu tutmak istiyorlar herhalde. Tabii, tabii çünkü hidroelektrik barajlarda su tepalanmasa neyle hid enerji üreteceksiniz? Özellikle yazın elektrik enerjisinin çok e, yoğun talep olduğu zamanlarda sıkıntı oluyor. O yüzden... Hı -hı. Hidronetik enerji barajlarının yüzdesini yine doğal gazdan elektrik üretmeye harcamanız gerekiyor. O tabi sürekli dışa bağımlı bir enerji İhali yani çok evet. daha maliyetli. E Şimdi burada tabi yağmur, yağmur yağmayınca aslında yağmurda değil yani normal kar da yağmayınca hiçbir şey yağmayınca ister yağmur. Aslında daha çok kar yağması lazım zaten problem kar yağmaması. Bu sene yağmur lazım. hep yağdı da kar yağmayınca barajlara su olmuyor. O da hep gelen bir soru çünkü. E, bu kadar yağmur var, neden barajlar yani, dolmuyor gibi. Asıl karla ilgili tabii, bir sıkıntı vardı. Bizim problemimiz kar yağması gerekiyor. Yani toprağa kar yağacak ki e, kar toprağı beslesin, yaratı suyunu beslesin, sızsın. Şimdi toprağın suyu da öyle mesela. Şimdi yağmur yağdığı zaman aşırı bir yağmur. Yağıp akışa geçip gidiyor. Depolanmıyor. Toprak bunu çok azını alabiliyor. E, şimdi bir de tabii bu kadar çok yağmur yağmasın, yağmasın da barajların yükselmesin diğer birçok bir nedeni daha var. Bu da Baraj havzalarının amaç dışı kullanılımı. Mesela işte bina yapılması. Mesela şimdi İstanbul'a bir bakıyorsunuz yağıyor her taraf göl, sel oluyor. Barajda bir %1 bile artış yok. Çünkü e, mesela diyelim ki Ömerli barajını yağsa ya tam direkt üstüne yağması lazım barajın. Ama etrafına yağdığı zaman havzasına orada bir sürü ev var, bina var. O binaların çatıları var, yollar var, oradaki mazgallar, binaların çatılarındaki toplanan sular... ...kanal zasyonu oradan da denize gidiyor. Baraja gitmiyor. Geçtiğimiz hafta bunun bir örneğini yaşadık İstanbul'a. Evet. Yağın o yoğun yağmurda. E, şehrin merkezi bile e, çok yoğun su altında kaldı. Hemen akla gelen soru dediğiniz gibi... ...barajlar herhalde dolmuştur oluyor. Ama evet. baktığınızda veriye herhangi bir iyileşme yok. Olur. Bu havza yönetimiyle ilgili bir Tabii havzaları problem. korumak... Ya ...diyoruz ya mesela su havzalarının bir çakıl taşına kadar korunsun. Bu öyle kuru bir çevre e, takıntısı falan değil yani. Bu bir şeyi var bunun bir... E, uygulamada yeri var bir etkisi var yani bu, bu. ama bunu tabi problemi anlatamıyorsunuz yani biz yağmur suyunu hasat edemiyoruz şimdi az yağıyor yağan yağmuru toplayamıyoruz bir de o problemimiz var yani şimdi artık eskiden olan sarnıçlar her evde yok hiçbir evde yok yani yeni yapılan çok modern çok çevreci yeşil her taraf çiçekler böcekler göllerde <gülüyor> ki evlerde bile bir sarnıç yapılmayı düşünülemiyor yani bu suyu yağmur suyun toplama konusunda çok şeyiz geriiz yani biraz zihnet konusunda geriiz ama suyu aşırı kullanan göller, havuzlar, kanallar yapıyoruz yani. O yeni e, stiliin içerisinde bu da bir yok. akan suları görmek mümkün oluyor yani, genelde. Ya bunlar yeraltı suyunu kullansa bile kuyu suyu falan diyorlar o da su yani sonuçta yeraltı yerüstü bir suyu ayırmıyoruz öyle ayrım yok yani. Şimdi. O yüzden şunu diyebilir miyiz genelde suçlama çünkü açıklamalara baktığımızda işte yağmurlar yağmadı Yok. çok az yağmur oldu o yüzden çok zor durumdayız gibi oluyor yani bu sinyalleri alıp aslında başka şeyler yapmak e, gerekiyor ve sadece yağmuru suçlamamak gerekiyor değil mi? Şimdi bu eskiden de bu şey vardır yani mesela başımız ağrır havadan deriz moralimiz bozuk havadan uçak kalkmaz değil olur yine havadan yani blame on the weather denilen bir kavram var yani havayı suçlamak. <gülüyor> Çinlikte ikli bir suçlama çıktı. Ne yapalım abi diyor. İklim diyor. Değişti. Böyle oldu. Aslında e, su kıtlığının e, en son nedeni iklim değişikliği. Su hmm. kıtlığının yani su kıtlığı var İstanbul'da. Su sitesi var. Bunun en büyük nedeni biz insanlar. Yani şimdi İstanbul'a normalinden 3 kat fazla yasa. Yine İstanbul'da su yetmez. Yine su olur. Çünkü aşırı bir nüfus ve sanayi buraya getirilmiş. E, çok büyük bir talep var. Hı hı. Ve bu İstanbul'un su havzuları bu talebi karşılanması mümkün değil. E bir de biz suyu mesela işte yağmur suyunu toplayamıyoruz. Mesela şimdi Türkiye'nin en büyük yanlışlarından bir tanesi de bu yağmur suyu kanallarıyla kanalizasyon kanalları bir, birleşik. Aynı. Dünyanın her tarafında bunlar ayrıdır. Yani yağmur suyu kanalizasyona karıştırılmaz. Çok kolay arıtılabilen kriği bir sudur bu. Aslında kullanılabilen bir Tabii, e, ürünü biz direkt atıyoruz. Atıyoruz, pislekiyoruz kanalizasyonayı denize göndeririz ya da alıyoruz onu pislettikten sonra hep temizlemeye çalışıyoruz. Bir de şöyle oluyor. Bu kan yağmur suyu kanalizasyonla beraber olduğu için aşırı yağmurda kanalizasyon taşıyor. Hmm. Her taraf pisliğe karışıyor. Bu da yani. o koku meseleleri <gülüyor> Yani şey hijyen veriyorum. problemi de yaşıyoruz. Yani şimdi İstanbul'da 3 kat yağsa yani iklim değişiyor. Diyelim ki bizim iklimimiz aşırı yağışa göre kadar göre değişiyor. Yani bizde Yağışlar artıyor olsa bile su yine yetmez İstanbul'da. Yani bu İstanbul'un bir su havzası var. Bu hafızanın besleyeceği bir nüfus var, bir sanayi var. Bunun hesabını kitabına göre İstanbul yerleşimi açılması lazım. Yani yağmurda suçlamamak gerekiyor. Ya, diye bir anlıyorum. de şöyle bir durum var mesela İstanbul'da bu biraz daha az da genelde Türkiye'nin diğer şehirlerinde. Şimdi yağmur yağıyor. Alıyoruz topluyoruz. Arıtma tesislerinde bunu temizliyoruz arıtıyoruz. Elektrik harçı pompadan veriyoruz bunu e, su şebekesine yarısız toprağa kaçıyor. Bir kaçak şimdi, konusu var onu da sormak istiyordum. Yani, yani çok e, yüksek oranda bir kaçaktan evet, bahsediliyor. Evet %45-50'ye geliyor bazı yerlerde. E şimdi böyle bir şey yani nasıl olacak yani siz, siz %10 %5 su art, almak için dünyanın ta öbür tarafından su getiriyorsunuz. Baraj, şey burunlar tüşüyorsunuz. Bir sürü masraf, elektrik çok büyük bir e, enerji kullanıyorsunuz. Yani o suyun da çok büyük maliyeti var. Ama öbür taraftan da şebekene altyapına bakmadığın için de suyun, işte, temiz suyun yarısını toprağa veriyorsunuz. Şimdi bu tür şeyler var. Tamam mı? Yani biz <gülüyor> aşırı bir nüfusla talep yarataraktan yani dengesiz, düzensiz planlamayla su süresi yaratıyoruz. Yağmur sularını toplayamıyoruz. Havzalarımız şey. Topladığımız suyu şebekeyle son kullanıcıya ulaştıramıyoruz. Sularımızı kirletiyoruz. Birçok baraj masa, elmalı barajı kullanılamıyor kirlendiğinden dolayı. Hı hı. Yani birçok baraj var. Elden çıkmış durumda. Ee, şimdi bütün bunları yapıyoruz ormansızlaşma çölleşme kirlilik Yapıyoruz, yapıyoruz. En sonunda diyoruz ki arkadaş ne yapalım? Iklim değişti, böyle oldu. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Kolaya kaçılıyor evet, gerçekten. Blame on the weather. Şimdi iklimi suçluyoruz. O yani oldu, ne diyeyim ben de. Bu anlattıklarınızdan peki diğer şeylerle bağlantısını görmeye çalışıyorum. Şimdi programımızın mesela geçmiş programlarda konuştuğumuz konulardan bazıları da İstanbul'un kuzeyinde bu planlanan mega projeler. Şimdi siz havza yönetimi diyorsunuz, işte toprak yere değmiyor derken bir yandan da böyle şeyler gidiyor. Bu aslında ileride bu su stresini artıracak şekilde etki edecek herhalde. Şimdi mesela işte İstanbul kuzeyinde ne yapılıyor? Üçüncü Havalimanı yapılıyor. Orada bakınca şey görebiliyor muyuz mesela su havzası? Yok ama Kanal İstanbul yapılırsa Sazlıdere barajı iptal ediliyor. E, bu üçüncü havalimanı aynı zamanda Terkos'un su havzasına biraz giriyor ama Terkos'tan zaten suyunu İsrança'dan alıyor. Ömerli barajı suyunu Melen'den alıyor. Şimdi ikinci pompa yapıyorlar. Hı hı. İstanbul'da Melen'den pompalanan su iki katına çıkacak. Bu da yetmezse Sakarya'dan su alınması planlanıyor. Yani şimdi İstanbul'u yönetenler, planlayanlar İstanbul'daki su havzalarının topladığı suya güvenmiyorlar. Yani o suyla İstanbul'u çevirmiyorlar. Taşıma suyla İstanbul'u çevirmiyorlar. Taşıma suyla dönem bir değirmen şeyi. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu taşıma suyun su miktarı o kadar büyük ki, o kadar şey ki, e, bu bir e, ne bileyim bir Sazlıdere barajının yok olması ya da bir Terkosun sopu malzemesinin bir kısmının yok olmasının bek onlar için fazla bir şey ifade etmiyor. Yani o rakamlara bakıldığı zaman çok küçük kalıyor. Hı hı. Yani aslında İstanbul'un en büyük problemi aşırı nüfus ve nüfus sanayi. Bütün yumurtaları bir sebepte koymuşuz biz İstanbul'da. Türkiye'nin bütün sanayisi, Eğitimi, ticareti hepsi burada Aynı neredeyse. E, bu da tabi kaldıramıyor. Bu sefer e, havzalar ara arasında taşımaya başlıyorsunuz. Bu çok maliyetli bir de bir de sürdürülebilir değil. Doğru. Şimdi sohbetimize bir şarkı arası verelim. Ee, sonra bu mevcut tabloya karşı neler yapılabilir ee, onları konuşalım. Ee, şimdi Brenna McCrimmon'dan e, dinleyeceğiz. Yağmur yağar taş üstüne. Ya muriyar taş üstüne ince kalem kaş üstüne selam gelir baş üstüne vay deli dili kuş dili dili mevlam kulu sevdim seni vay dili dili kuş Sen işte vurdum vay deli deli kuş dili dilim mevlam kulu sevdim seni vay deli deli kuş dili dilim vay vay deli deli kuş dili dilim mevlam kulu sevdim seni vay deli deli kuş dili dilim Kanadalı halk müziği sanatçısı Brenna McCrimmon'dan dinledik. Yağmur yağar taş üstüne... Tohum'dan hasıla ekolojik yaşam programında meteoroloji ve afet yönetimi profesörü Miktat Kadıoğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. İlk yarıda kuraklığı mevcut durumunu ve bunu etkileyen sebepleri konuştuk. Şimdi biraz da neler yapılabileceğinden ileride bahsedelim. Ne tip bireysel olarak da ya da kurumsal yönetimsel olarak da ne gibi şeyler yapabileceğimizden bahsedelim. Şarkıdan önce bahsediyorduk yani hep taşıma suyla dönen bir durum var aslında. Nerede kuraklıkla ilgili bir konu olsa İstanbul'da Melen'den su gelecek diye bir cevap geliyor. E, bu sürdürülebilir bir su politikası mı? Yani böyle büyük bir kent için sürdürülebilir bir su politikası aslında nasıl olmalı? Şimdi yani önce kentim ne kadar büyüyeceği, nereye gideceğini bir kere bilmemiz gerekiyor. Sonsuza kadar hiçbir şey büyüyemez yani. E, bu böyle bir, bir şey var. Yani bir, önünü görmesi lazım. Bunun bir şey var. Şimdi biz e, yani bireylerin, sanayinin, yerleşimin, herkesin içinde olduğu yani içinde düşünüldüğü bir kuraklıkla mücadele planı olmaması olması gerekiyor. Bu mücadele planının da devreye gireb, ne zaman devreye ne ölçüde gireceğini de su bütçesine göre karar vermemiz lazım. Yani 1 Ekim'de İstanbul'un veya diğer şehirlerin bir su bütçesi olup devreye girmesi lazım. Su bütçesi açık verdiği zaman yüzde onsa örneğin yüzde onluk su açığının nasıl kapatırız diye kuraklık mücadele planına bakmamız gerekiyor. Yani burada ilk iş bu havuzlu göllü bahçedeki suları kesmektir. Dünyanın etrafında öyledir. Kaliforniya hatta aynen, e, aynen, yakında evet. uygulamaya başladı. Evet, e, yak i̇lk şey onlar keserler. Özel havuzlardaki sular kesilir. Los, Las e, Vegas'ta da böyledir. İlk iş oradan, orada ne kadar su tasarruf edebiliyoruz diye bakılır. Önce gönüllü su tasarrufuna çağrısında bulunur vatandaşa. Kampanya zaten sürekli yapılan bir şeydir. Hı -hı. Ondan sonra eğer bu kuraklık işte %10'dan %20-30'lara doğru çıkarsa bu sefer zorunlu su önlemleri alınır. Yani araba yıkamak yasaktır, cezası vardır. Yol yıkamak yasaktır, cezası vardır. Hı -hı. Evlerde belli miktardan fazla kullanılan sular çok pahalı hale getirilir. Böyle bir çaydırıcılık vardır. Şimdi burada yani bu kuraklık mücadele planında sanayi ne yapacak işte vesaire. Burada vatandaş ne yapacağı da bellidir. Ve o vatandaşın onu yapması için de kampanyalar yapılır. Kamu spotları, işte billboardlardaki eğitim vesaire. Yani böyle bir master plan çerçevesinde kimin ne yapacağı önceden oturulmuş, konuşulmuş böyle bir plana ihtiyacımız var. Böyle bir yönetime ihtiyacı var. Sizin dediğinizden bunun şu an olmadığını anlıyorum. Yok Türkiye'de. Sadece kuraklıkta ne dar? Tarımsal kuraklık eylem planları var. Orada hiçbir eylem yok yani. Adı var onların da. Şimdi bazı yerlerde kurak, e, suyun çok büyük kısmını tarım kullanıyor. Türkiye'nin özellikle tarım olan bölgeden %70-180'nin tarım kullanıyor. Ama İstanbul öyle değil yani. İstanbul'da tarım yok. Daha çok e, sanayi ve ev kullanımları var. Şimdi bu şekilde bir kere suyumuzun nereye harcadığımız bilmemiz lazım. Su bütçesi o demek. Ne kadar suyumuz var? Ne kadar kapasitemiz var? ne kadar Hangi sektör ne kadar kullanılıyor? Yani burada öncelikle halkın çan suyunu korumak. Bu çan suyunu korumak için de Kuraklıktan mücadele planı. Ya da ben halkın can suyunu e, emin e, şey yapmam, karantiye almam için e, bu aylarda şu kadar kuraklık olursa benim ne tür önlemleri yürürlüğe koymam gerekiyor. Öyle önlemler ki bunlar oturulmuş bütün paydaşlara konuşulmuş, tartışılmış. Hı hı. Şimdi biz bir şey oluyor, aa ne yapalım diye oturup tartışıyoruz. Aa ne yapsak filan diye o zaman atadan üstler geçiyor. Şimdi bu önemli bir şey. Yani böyle bir şey var olması lazım. Şimdi bunun bir parçası olaraktan halk eğitimi. Bireyler, aileler işte şunu yap, bunu yapma gibi. Mesela şimdi mesela bu Ramazandayız, değil mi? Şimdi Ramazan mübarek bir ay, kutsal bir ay. Mesela bizim dinimizde israf günahtır ve bunu da işleyebilirsiniz. Camilerde, şey her yerde yani her türlü şey kullanabilirsiniz. Tüm bu da toplum, bir adım olacak tabi. Evet. Tüm toplum liderlerini bu işte kullanmak gerekiyor. Yani bu bir afişlen bir şeyle olmaz yani. Okulda öğretmenler, camilerde işte hocalar, papaz, kilisede papazlar. Yani muhtarlardan... Hep, hep bir elden yapmamız gerekiyor. Toplum yani. Toplumsal toplum. olması gerekiyor. Yani toplum tabanlı olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki önlemlerin hiçbiri toplum tabanlı değil. Hep yapısal. Yani yapıya dayalı. İnşaata, üstten, koruya, üstten geliyor biraz bir daha, üst, daha Evet. Yani bu yapı tamam yapı yapıldı ama bunun yani diğer önlemler çok önemli. Yani biz zaten suyu israf etmememiz gerekiyor. Şu anda İstanbul'da bak bunu önemli bir şey bu. Nüfusun artışından daha fazla su tüketiliyor. Yani mesela yani İstanbul'da nüfus artışın artışı'nın daha fazlasında su tüketiliyor. Yani kişi başına tüketilen su miktarı İstanbul'da artıyor giderek. Ya anlıyor musunuz ne kadar? Şimdi bir yağmur yağdığı zaman en çok korktuğum şey benim kurak zamanda bir yağmur yağması. Millet diyor ki oh tamam işte bitti kuraklık. Buralarda sel aldıysa barajlarda <gülüyor> dolmuştur yani diyor. Doğru. Ya, o zaman ben başlıyorum aman gözünü sevim kuraklık var dikkat ha yapmayın. Tabi <gülüyor> yani bu var. Bir kere altyapıdaki su kaçakları engellenmesi lazım. Baraj göllerindeki buharlaşmanın da engellenmesi lazım. Baraj, onlardan, da problem, onlar da yani. bir problem. Ya suyu doğru kullanmak gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Biz su deyince bu bardaktaki su, musluktaki borudaki sudan bahsetmiyoruz aslında. Bir de sanal su var. Yani görünmeyen su. Bunlar, Bu bizim tüketimimizle aslında dolaylı su, olarak yediğimiz, içtiğimizden gelen her yani şeyde tüketiğimiz. Giydiğimiz, yediğimiz su. Mesela bir, bir kilogram buğday bir ton suyla üretiliyor. İki dilim ekmek bir buçuk ton su. Yani iki dilim ekmeği çöpe attığı zaman bir insan bilmesi lazım. Ee, burada bir buçuk ton suyu çöpe attım arkadaş diye. Yani bir şöyle bir A4 kağıdı uçak kapıp atıyoruz ya uçuruyoruz. Bir A4 kağıdı on litre su. Bunu kaç kişi biliyor? Yani bir yaşam e, aslında biçimi tarzı, olması gerekiyor. Her evet. her yerde bir yaşam tarzı olması gerekiyor. Yani i̇klim doğru. değişirken bizim de değişmemiz lazım. Az daha tüketmemiz lazım. Geri dönüştürmemiz lazım. Yeniden kullanmamız gerekiyor bazı şeyleri. Bu kültürü yani israf toplumu, tüketim toplumu olmaktan çıkmamız gerekiyor da işte o nasıl olacak? Bir yeşil devrim lazım ama yani anti sanayi devrimi lazım biliyor musun? Anti yani? sanayi devrimi. Nasıl olacak? Onun adını sen koy. <gülüyor> Buğday devrimi. <gülüyor> <Budaydı>. <gülüyor> bir de sizin bir kampanyanız var bundan bahsedelim. Change.org'da Susuz Kalma ismini evet. yaklaşık bir buçuk ay önce yanılmıyorsam başlattığınız. Buna da aslında bir çağrıyla bitirelim. Burada beş madde sunuyorsunuz. Muhatap olarak İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadir Topbaş var. Evet. Kısaca özetlemek gerekirse İstanbul Kuraklıkla Mücadele planının hazırlanması. Bu evet. bahsettiğiniz su bütçesinin. Ee, yine sektör temsilcileri ilgili vatandaş ve STK'ların toplam e, acil önlemlerin saptanması... E, su kayıp, kayıplarını azaltacak ve su hasadını arttıracak önlemlerin ve teşviklerin ortaya Konuştuk konması. Yani. Daha önce e, Tema Vakfı ile yapılmış suyunu boşa harcama gibi e, kampanyaların yürütülüp tasarrufa teşvik edilmesi evet. e, ve aslında e, başka şehirlerden su getireceğiz diye büyük yatırımlara girişmeden onun yerine e, daha kolay olabilecek belki de e, su şebekesi kaçaklarını gidermek, su havzaları korumak gibi e, evet. bir talep var. E, biz de buradan e, bu kampanyaya bir e, çağrı yapmış olalım. ...ki e, imzalarımızla e, muhatap olan yerlere bu sesimizi duyurabilelim. Kapatmadan eklemek istediğiniz e, yani son var. Yani buna imzalar yoksa sonra gelip de hoca bak kuraklık var demeyin yere. He? Hep birlikte bir şeyler yapmış olalım. Evet. <gülüyor> evet, e, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Miktat Kadıoğlu stüdyo konuğumuzdu. Programı e, kapatmadan önce her hafta olduğu gibi sizleri ekolojik pazarlarımıza davet ederek bitirmek istiyoruz... Bu hafta bayram ancak pazarlarımızın programında herhangi bir değişiklik yok. Hepinizi bayram sofralarını sağlıklı organik gıdalarla donatmak için pazarlarımıza bekliyoruz. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza gelerek duayla dost üreticilere destek olabilirsiniz. Haftaya kuraklıkla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, bana kayıtta yardımcı olan arkadaşım Batu Çetinkaya'ya teşekkür ediyor. Hepinize iyi bayramlar ve iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi.